Baş Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF Akdeniz girişiminin Blue Panda yelkeni ise 2020 yılında pandemi nedeniyle verdiği bir yıllık zorunlu aranın ardından beş aylık yeni bir yolculuğa başladı. Blue Panda bu sürede Akdeniz için ciddi tehdit oluşturan hayalet ağlarından kurtululması için simgesel öneme sahip altı deniz koruma alanını ziyaret edecek. Lupanda 2019 yılında denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çektiği ilk seferin ardından bu kez Akdeniz'deki turistik bölgelerin yakınında bulunan ve bu nedenle kitle turizmi sürdürülebilir olmayan balıkçılık ve diğer insan faaliyetlerinin baskısı altındaki altı deniz koruma alanını ziyaret edecek. Balıkçılar, dalgıçlar ve DKA yöneticileriyle bir araya gelinerek hayalet ağ temizliği yapılacak. 4-14 Ağustos tarihleri arasında da Türkiye'ye geliyor. Blue Panda, Kashkekova Deniz Koruma Alanı'nın ardından Göcek ve Çeşme'yi de ziyaret edecek. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Blue Panda bu kez deniz koruma alanlarının denizlerimizin geleceği bakımından önemine dikkat çekmek için yola çıktı. Denizle ilişkili faaliyetlerden yılda 450 milyar dolarlık Değer yaratan Akdeniz'in kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak istiyorsak acilen harekete geçmemiz gerekiyor. Deniz koruma alanlarında paydaşlarımızla bir araya geleceğimiz Blue Panda yelkenlisinden denizlerimizin en az %30'unun etkin bir şekilde korunmasına yönelik çağrımızı duyurmayı hedefliyoruz, dedi. Türkiye'de dünya standartlarında üretilen ceviz miktarını arttırmayı hedefleyen Ceviz Üreticileri Derneği ilk genel kurulunu Ural Ataman'ın klasik araba müzesinde gerçekleştirdi. Ceviz Üreticileri Derneği yeni yönetim kurulunu adına konuşma yapan Ömer Ergüdar. Üyelerimiz yaklaşık 350 bin dekarı kapsayan orta ve büyük ölçekli tarım arazilerinde modern tarım teknikleri kullanarak dünya standartlarında ceviz üretimi yapmakta. Bunlar kurumsal girişimciler. Derneğimizin ana amacı dünyanın en büyük ceviz pazarı olan Türkiye'de üyelerimiz tarafından yüksek standartlarda üretilen lezzetli ve kaliteli ceviz miktarını arttırmak. 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlamak dedi. Ceviz Üreticileri Derneği üyeleri 350 bin dekarda dikili, 900 binden fazla ceviz ağacı ile kısa vadede yıllık 19 bin ton Rekolte'ye ulaşmayı hedefliyor. Türkiye genelinde de kar başına 200-250 kilogram olan ortalama ceviz verimini de 500-550 kilograma yükseltmeyi planlıyorlar. Bu iddialı hedefe ulaşmak için oluşturulan üretim komitesi fidan seçiminden bahçe kurulumuna, bitki beslemeden sürdürülebilir bahçe yönetimine, eğitimden tarım teknolojileri kullanılana kadar modern tarım teknikleri konusunda üyelerine yol göstermek için kolları sıvamış ceviz üreticileri derneği müşterilerin doğru bilgiye ulaşabilmeleri için Kalite standartlarının oluşturulması konusunda yetkililerle işbirliği yapmayı planlıyor. Dernek üyeleri özellikle doğa ile dost ve sürdürülebilir tarım teknikleri kullanma yönünde çaba gösteriyor. Bu sayede ülke ekonomisine büyük katkı sağlanırken binlerce insana da iş olanağı yaratılıyor. Tabii burada önemli olan sadece ceviz plantasyonlarının yanında bu ceviz plantasyonlarıyla biyolojik çeşitliliğe nasıl katkı sağlanabilecek? Bunların da üzerinde durulması gerekli yoksa hani ceviz plantasyonları... Bu sefer de doğaya zarar verecekse bu da bir sorun teşkil edebilir. Türkiye'de bir ikinci el satış platformu dünyanın en saygın çevre enstitüslerinden İsveç merkezli Institute for Water and Luftwaffe, yani su ve hava koruma araştırmaları enstitüsü desteğiyle bir rapor hazırladı. İkinci el Alışverişlerin sürdürülebilirliğe katkısına dair sonuçları açıkladı. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 12'si olan sorumlu üretim ve tüketim maddesi doğrultusunda hazırlanan rapor, e-ticarette ikinci el etkisinin sürdürülebilirliğe katkısını somut sayısal veriler üzerinden ölçüyor. Yeniden kullanım alışkanlıkları, kullanımın döngüsü farkındalığı ve sorumlu tüketimde bireyin tercihlerinin gücüne dikkat çekmiş. Raporun ortaya koyduğu verilere göre, Platformda 2020'de yani geçen sene 3,5 milyon ilan yayınlanmış ve bunun sonucunda alınan ikinci el ürünler bir yılda 1,9 milyon ton karbondioksit üretiminden tasarruf sağlamış. Bunun yanı sıra kullanıcılar ikinci el ürünleri tercih ederek 800 bin ton çelik, 70 bin ton alüminyum, 120 bin ton plastik tasarrufu sağlamış. Bakın bir platformda, Türkiye'deki bir platformda neler sağlanabiliyor ikinci el satın alarak. Her zaman için önce ikinci eli tercih etmek lazım. Yenisini sıfırını almak yerine. Meksika körfezinden gelen fotoğraf ve videolar adeta dünya gündemine bomba gibi düştü. Görenleri şaşkına çevirdi. Okyanusun orta yerinde birden yükselen alevler herkesin yüreğini ağzına getirirken Oluşan görüntü dünya medyası tarafından cehennemin gözü şeklinde paylaşıldı. Meksika'nın Yucatan bölgesinde yaşanan olayın deniz altında yer alan petrol boru hatlarında meydana gelen bir sızıntıdan kaynaklandığı açıklandı. Denizin orta yerinde birdenbire yükselen alevler panik yarattı. Açıklamaya göre yangın kontrol altına alındı ama 5 saatten fazla sürdü ve